Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde yaşanmış bir olayı dönüşüm noktasını göstermesi bakımından burada hatırlamamızda fayda var. İran bildiğimiz gibi çok eski bir imparatorluk o zaman ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İran'ın er geç fethedileceğini ve sarayının mücevherlerinin hatta Şah'ın İran Şah'ının kullandığı tacın yani kral olarak başına koyduğu tacın Medine'ye geleceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde olarak ya da haber olarak bildirmişti. İran fethedildi ve Ömer bin Hattab aşereyi mübeşşer eden Abdurrahman ibn Avf ile beraber Mescid-i Nebi'de oturuyorlar. Birisi müjde diye bağırmış. Müjde müjde. İran fethedilmiş. Yüzlerce deve saraydaki mücevherleri ganimet olarak Medine'ye taşıyor. Buğday bile dolu değildi. Develerin yükleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Dolu çuvallar buğday dolu gelse Medine'de karınları doyacaktı. Develerin boş boş gezdiği günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Sonra buğday, odun taşıyacak develer mücevher taşımaya başladılar. Böyle bir büyük değişim oldu. Müjdeci gelmiş. Halife Ömer bin Hattab'ı bulmuş. Müjde demiş. Resulullah'ın müjdesi gerçekleşti. Pers İmparatorluğu İran fethedildi. Saad bin Ebi Vakkas oranın fethini gerçekleştirdi. Ve İslam artık zengin dedi gitti müjdeci Ömer bin Hattab şükür secdesine kapanmış gözleri yaşarmış ağlıyor Abdurrahman'la kucaklaşmışlar İşte ikisi de zor günleri o karınlarının bile doymadığı günleri ağaç köklerini çıkarıp yemek zorunda oldukları günleri ikisi de çok iyi bildikleri için gözleri yaşarmış ikisinin de bir iki gün sonra Abdurrahman ibn Avf bakmış ki Ömer hala morali kırık, Ömer ağlıyor. Çekmiş, Ömer demiş, bir yanlışlık yok değil mi sen de demiş, ne oldu demiş. Sen bu İran fetih haberi geldiğinden beri neşen kaçtı senin demiş. Resulullah'ın iki büyük müjdesi vardı bize aleyhissalatü vesselam. Bir, İran fethedilecek, bu ümmetin toprağı olacak. İki, Konstantinye'ye fethedilecek. O da ümmetin toprağı olacak. E biri gerçekleşti, bu senin elinle gerçekleşti. Seviniyor olman lazım değil mi senin? Abdurrahman böyle değil demiş. Biz Ebu Cehillerle, açlıkla imtihan olduk da kazandık. Şimdi Medine'ye para yağıyor, bu imtihanı zor kazanırız demiş. Allah imtihanı değiştirdi, görmüyor musun demiş.